Evet, Özel Libero'nun ardından tekrar Açık Radyo Özel Destek Programı'nda 10. yılda ve 7. günündeyiz. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com ve Tan Baş ve İsmail aslında ilk programı yaptıkları zaman Messi'nin 5 yaşında falan olduğunu söylediler. Dolayısıyla futbolun Barcelona olayının bile olmadığı bir dönemden kalma çok ilginç bir ...programı tekrar... ...yad ettirmiş oldular... ...biz şimdi stüdyomuzda... ...Bülent Oral'la beraberiz... ...dinleyicimiz... ...epey bir zamandan beri de... ...dinleyicimiz galiba... ...hoş geldiniz Bülent Mer Bey... ...merhaba hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk... ...hoş bulduk... ...evet... E siz e, Libero programını hatırlıyor musunuz? Yani, Libero programını tabii ki biliyorum. Aslında e, olabildiğince tüm programları e, dinlemek peşindeyim. Yani e, boş zamanım olunca ben zaten açık radyoya kilitlenmiş bir insanım. Başka bir e, <gülüyor> şeyim yok yani sürekli olarak açık radyoyu izleyen başka bir kanalım yok. E, yani e, tam olarak e, futbolla ilgili bir içeriği olduğunu biliyorum. Evet. Ama yani tüm yayınlarını da izlediğimi söyleyemem tabii ki. Evet, ama Denk yani çok derece gırgır ve yani futbol ha, evet, bazı evet evet evet. Evet evet evet. Sosyolojik evet. bir program gibi bir şeydi zaten. Doğru. doğru. Evet benim gibi ilgisizleri dahi açıkçası ...böyle bir futbol programını dinlemeye sevk eden bir programdı Libero. Evet, çok iyi, çok iyi. <gülüyor> çok iyi. Ben de fanatik değilim mesela, ben Fenerbahçeliyim. Bu arada bunu da belirtmiş olayım da. Ama fanatik bir izleyici değilim. Ama keyifli izlediğim programlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Evet, benim de mesela eski ilgim bu özellikle... ...şikeye vesaire gibi olaylardan sonra futbola olan ilgim azaldı. Yani çok... Eskiden baya daha yakından Takip ettiğim bir olaydı ama şimdi Bir mesafe girdi e, doğal, doğal olarak evet, zaman geçtikçe oluyor galiba <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. E, Peki sizin e, Açık radyoyla olan Şimdi e, açık mi? radyoyla İlişkiniz. ilgili ilişkiliğim, e, tanışıklığım şöyle diyeyim bir sefer e, hayatta en büyük hobisi müzik olan bir insanım. Doğal olarak tüm müzik olaylarını e, takip ediyorum. E, yani Türkiye'de radyolar kurulmaya başladıktan sonra e, zaten hep böyle bir e, nereyi dinleyeceğimiz konusunda böyle bir şey içerisine girdik. Arayış içerisine girdik. E, yani o arada denk geldi. O arada denk geldi. Sanıyorum sabah e, saatlerinde evden işe giderken araçta sizin programlarınızı sesinizi yani o yıllardan itibaren 10 yılı aşkın süredir oradan başlayarak yani yavaş yavaş yavaş yavaş bir triyakilik oluştu ve artık sonunda biraz evvel dediğim gibi ben kilitlendim yani moda tabirle evet. hani roketler hedeflere kilitleniyor falan ben de açık radyoya kilitlendim yani başka bir radyom yok ve gerçekten bu radyonun dinleyicisi olmaktan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Biz de sizi burada ağırlamaktan çok, çok mutluyuz çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ya benim için de bir onur. Teşekkür ederim. Şu anda da programcısınız açık çok, radyonun. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. O, o ayrı bir onur zaten evet, evet. Bu Kesinlikle. buluşma çok hoş oluyor. Herkesi de hakikaten mutlu eden bir buluşmalar oluyor dinleyicilerle böyle. Tabii siz de Büyük merak olarak e, müzik dinliyorsunuz ama e, özellikle sabahları e, benim de içinde bulunduğum hı hı. grubun programı. yaptığı program açık tabii, programı. Tabii, tabii, tabii. Yalnız onlar tabii, biraz tabii, atmışların tabii. ağırlıklı Şimdi, olduğu e, biraz da cazı var evet, ama. Evet evet kesinlikle. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim yani müzik derken belki... E, sadece müzik için değil. Yani bir radyodan beklenen sadece müzik değil zaten. Yani burada e, insanların e, bakış açıları genelde radyoda e, müzik olması şeklinde. Evet. Ama hayatı bir sadece müzik değil. Yaşıyoruz. Yani e, ben gazete okumasam da internetten takip etmesem bile de yani sizden aldığım bilgiler doğrultusunda sizler aldığım haberlerden yani tamamen güncelden e, günlük olaylardan kesinlikle tam olarak e, haberdar olduğumu düşünüyorum. Yani bu gayet doyurucu bir şey. Sonra çok farklı programlar var. Ne bileyim ben savaş programı da var. Atlarla ilgili program da var. Deniz programı da var. Yani benim mesela aslında ilgi alanıma girmeyen şeyler açık radyoda duyup fakat keyiften dinliyorum. Yani ben bugün şimdi işte o Bozcada'dan yayın yapan bir arkadaşımız var. İsmi aklıma gelmedi. Ee, yani Açık Deniz programı mesela. Evet, e, keyiften deniz, dinliyorum. Park. Tabii ki. Tabii ki. Mesela aşağı mahalli bir tutkunuyum mesela. Ee, ben eskiden kendini e, bu arada 58 yaşındayım. Ee, Maşallah göstermiyorsunuz. ZAK e, dinleyicisi olarak tanımlardım. Pink Floyd, Led Zeppelin Deep Purple o kuşaktan e, gelen bir insanım. Sonrasında yavaş yavaş caza e, doğru yönlenmeye başlamıştım ama yani açık radyo ile birlikte artık e, klasikleri dinleyebiliyorum e, her şeyi dinleyebiliyorum evet. her şeyi dinleyebilen bir insan oldum. Yani büyük bir çeşitlilik e, ki, kazandırıyor tabii, insana evet bizim kesinlikle, de yani ben, biz bundan yaklaşık işte 17 18 evet. sene arası bir şey önce başladığımızda bütün kurucu ortaklarda ve programcılar da dahil sanıyorum bu bütün her hepimize ...teşmil edilebilecek, hepimizi kapsayacak bir şey. Evet. Ee, herkes burada müzik... ...başta olmak üzere çok fazla sayıda... ...şey öğrendi. Yani ben mesela... ...kendi gençliğimle ilgili olarak... <gülüyor> ...elbette... ...bir pop dinleyicisiydim... ...1960'ların... ...başları, 50'ler sonu hatta... ...ve 60'ların başı... ...ta 70'e kadar giden... Evet. ...onu da biraz aşan ama... ...hiçbir zaman... Epey bir de program yaptım, rock'n'roll kalıcıdır filan diye ve hepsini yaparken öğreniyor insan ve Doğru. müthiş bir, Doğru. yani bizim için de bir ekol oldu. Doğru. Umarım dinleyici için de böyle bir okul işte bir de olmuştur. Okul öğrenciliği iyi bir şeydir aslında. Ya kesinlikle kesinlikle <gülüyor> hayat hayat yani hayat bir okul zaten her an öğrenmeye açık olmalıyız. ...onun için açık radyoda olmalıyız... ...ben <gülüyor> <Yani> öyle söyleyeyim... <gülüyor> ...biz tabi okulu kırma imkanı bulamıyoruz... <gülüyor> <yandan da. gülüyor> ...doğru doğru haklısınız... ...böyle bir haklısınız problemimiz oluyor. var... Evet, evet. ...Bülent Bey ne dinleyeceğiz... ...ne Aa, seçtiniz bizi... seçtim... ...aslında tabi o kadar çok dinleyecek şeyleri... ...seçmek çok zordu... ...ben şu günlerde nedense Tanju Duru'yu... ...yeniden anımsadım... ...gündemime geldi... Evet. ...Tanju Duru'yu biliyorsunuz kaybettik... Tanju Durumunun albümünden Kıvanç Somer'in sesiyle vokaliyle aklım hep sende. Evet ama onu dinlemeden önce sizin sesinizden bir destek talebinde bulunalım bakalım. Aa, büyük memnuniyetle. Ee, evet Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel yayını. 10. Radyo Şenliği Dinleyici Destek Attı 0212 344 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun. Umarım, umarım birileri tarafından arılar aranırız? Biz de umuyoruz tabii ki. Evet. Ama bu zaten böyle bir sürüp giden evet. maceramız. Evet. evet, bekliyoruz. 343, 41, 41 numaralı telefonda. Blue. <laughs> Kaplansan ruhuma benim Kanasa ucunda tenim bilgisende sende, şarkımda tütsende Aklım hep sende, sende, hep sende Evet. Tanju Duru, bu Mesela şeyi de söylemek gerekirse... ...benim mesela radyoda... ...kesinlikle öğrendiğim isimlerden biriydi. Daha önce... ...burada çalındı arkadaşlar... Evet. ...müzik programı yapan arkadaşlarımız... Tanıttılar bana ve çok önemli bir değer olduğunu da ne yazık ki kaybettikten sonra. Evet, tanıcıdır. Evet, evet. evet. E bu arada e, parçayı e, vokal Kvanti Soneran sanıyorum söyledik onu da. Evet. Kendisine de e, sevgilerimizi iletelim. Çok başarılı evet. bir yorum. Evet, evet. evet. E, ve Bülent Oral'la beraberiz. E, stüdyoda dinleyicimiz, destekçimiz. Epey eski ve kendi tabiriyle kilitlendiğini söylüyor açık özlüyor ama bu çok mühim bir olay bizim için de yani dinleyicilerle bu şekilde program yapmak çok benzersiz bir olay aslında. Öyle, ne mutlu size. Yani sizin yerinizde olmayı da çok isterdim ayrıca onu söyleyeyim. <gülüyor> gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ve sizi takip edenler tarafından tabii ki sanırım ki en iyi şekilde takdir ediliyorsunuz. Bundan kesinlikle Estağfurullah. eminim. Estağfurullah. Yani evet. çok mutluyuz. Siz... De... Nasıl bir gelecek görüyorsunuz radyo için ve hepimiz için? Radyo yani. için, aslında bakarsanız yani e, çok eğimsel olamıyorum ben. Ha. Neden olamıyorum çünkü yani e, aslında sizin çok e, kişiden duyduğunuz şeylerdir bunlar. Bizde artık maalesef yani müzik dinlenmiyor, radyo dinlenmiyor, müzik seyrediliyor. Yani artık e, insanlar yani müzik sevdiğini söyleyen insanlara falan baktığınız zaman bile bu müziği daha çok böyle televizyondan, videolardan e, bu şekilde takip ediyor. Yani e, genelden bahsediyorum tabii ki. Hatta çok internet üzerinden. üzerinden i̇nternet evet. üzerinden tabii tabii o şekilde. Yani e, e, umarım ki iyi olur, daha iyi olur, daha bilinçli, e, dinleyici bir kitlesi olur. Yani şu anda ben Açık Radyo dinleyicileri arasında çok sayıda genç olmasından dolayı gerçekten çok mutluyum. Yani biz TRT kuşağından geldik. Mesela TRT 3'ler, Yavuz Aydar'larla, şimdi ismini anımsayamadığım bir sürü DJ'lerle, <gülüyor> evet. onların programlarıyla büyüdük. Mesela. Evet, tabii kesinlikle izletiyoruz. Bütün bunları dinleyerek belli bir... Kültüre eriştik miyim? yani hep eğitimlerimiz hep onların sayesinde oldu. Yani TRT'nin zamanında çok şeyi oldu. Bize katkısı oldu. Şimdilerde radyo dinleyicisi kalmadı. Bir de TRT'nin tadını biraz sizde buluyorum. Yani hepsinin karmaşı. Yani ne bileyim kitapla ilgili programınız da var. edebiyatla ilgili programınız da var. müzikte tiyatroydu. Yani her alanda eksiksiz. Arkası yarınlar. Yani tarif edilmez bir radyo. Kesinlikle. Evet harika çok güzel. Aslında evet. ben de şeyi de söylemek istiyordum. Yani genç dinleyicilerimiz ve programcılarımız arasında da ve teknik arkadaşlarımız arasında da çok sayıda var genç insanlar ve onlardan da evet. acayip öğreniyoruz ama mesela sadece bu destek kampanyası sırasında bu son destek projesi özel yayın sırasında burada birkaç şey saymak gerekirse mesela Büyük Ev Abluka'da burada canlı bir <gülüyor> performans gerçekleştirdi ve çok evet. heyecan vericiydi. Gen tamamen genç kesimden bahsediyorum burada. Evet. Pek çok başka canlı performans da yapıldı bu günler. Yedi gün içinde. Evet. Arkasından yine bizim programcılarımız arkadaşlarımız mesela Utkan'la Deniz vardı dün de mesela Aralık Hareketi diye aralarında Esmem Adın'la kızımın da bulundu parlak bir, bir şey. toplulukla karşılaştık bunlar tabi genç iyi. kuşağın yani geleceğimiz açısından da insana Katya e kızım olduğu için söylemediğimi tahmin e ediyorsunuz <gülüyor> eminim, eminim tabi ki tabi e Böyle bir şeye de evet, imkan ki, veriyor. Tabii, yani tabii, bunların tabii. da e, gelip burada bizim için, destekçiler için, e, Açık radyo dinleyicileri için e, gayet başarılı performanslar veriyor. Çok sayıda e, tanınmış müzisyenler de elbette geldi ama bu genç dediniz diye söylüyorum. Evet, evet, Çok evet, evet. evet, evet, evet. Hoş bir şeydi ya. Yani. Yo gerçekten ben de mutlu oluyorum. Yani şimdi bahçede de mesela bir yığın genç arkadaş gördüm. Aman Allah'ım ben nereye geldim dedim. Yani açık radyo e, böyle olmalı zaten gençlerin sahip çıktığı bir e, radyo olmalı. Evet. evet. Bu bizim e, yeni bahçe bahçe dediniz. Biz avlu diyorduk ama bahçe de iyi bir. <gülüyor> evet, olabilir. evet. Evet evet evet. Bahçe evet. avlu. Avlu bahçe böyle, evet evet. Doğru, böyle güneşli. Doğru. ...güneş ışığının da vurduğu yerlerde... ...hakikaten çok sayıda genç insan... ...hatta çocukların da evcilik oynadığını gördüğüm... ...soş <gülüyor> bir yer evet, oldu evet burası. Evet. Gerçek, bu gerçekten güzel evet. Aynı zamanda mahallenin de mahalleden de... ...insanların zaman sonra istirahat ettiği bir yer. Evet. O abla Evet evet. Yani. Böyle... Ya çok iyi ama yani evet. halktan iç içe. Yani o özelliği çok iyi. Yani sokaktan hemen girince... ...insanların çok rahat ulaşabilecekleri bir yer... Ee, sıcak samimi bir hava yani hoş bir yer biz de mahalleli oluyoruz evet. artık yani zaten. ben mesela kendi payıma artık gelip geçerken hep uğrayacağım buraya <gülüyor> <yapıyorum> <gülüyor> <ben>. lütfen <gülüyor> evet büyük evet. bir evet. sevinçle karşılarız galiba yavaş yavaş e... evet bu bloğun sonuna bu yaklaşıyoruz blokun, evet sonuna yaklaşıyoruz sizin getirdiğiniz <gülüyor> ikinci parçayı da alabilir miyiz? evet e, ikinci parça Bülent Ortaçkir'den istediğini yap Hmm. Ee, lütfen e, telefonlarımızda söylersiniz. Evet, son kese <gülüyor> umarım birkaç telefon çalacaktır. Ee, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını. 10. Radyo Şenliği Dinleyici Destek Attı. 0 212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine lütfen tıklayınız. Çok teşekkürler. Evet, internetten de yapmak mümkün tabii. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Ben teşekkür Ayağınıza ediyorum. sağlık. Seçimlerinize Çok sağlık. Çok, Çok keyifli bir ediyoruz. bölümde. Sağ olun. Benim için olmadı. Her zaman zaman. Sağ olun. sizi ağırlamak umuduyla. Hoşçakalın. Telefonumuzu bir kez daha söyleyelim. Hazır. Bülent ile kulak verirken bizim de kulağımız şu anda sizlerden gelecek. Destek telefonlarını istediğini yap derken bizim kulağımız. Sizde 0212 343 41 41. Eskiden iyi meslekti Doktorluk Şimdinin modası Mühendislik Sana bir şey söyleyeyim mi? İyi meslek yoktur Mesleğini iyi yapan İnsanlar var Kerem ile Aslı'nın aşkı bilinci Leyla ile Mecnun'un ki Ondan sonra Sana bir şey söyleyeyim mi Büyük aşk yoktur Aşklarını büyütebilen insanlar var mı? İstediğini yap, çok geç kalmadan, daha güç olmadan, istediğini yap, her şey bitmeden. Senin yargıların en doğru Benimkiler tabii ki en en doğru Sana bir şey söyleyeyim mi? Doğru yanlış yoktur Başka yerlerden bakan insanlar var İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap Her şey bitmeden İstediğini yap Çok geç kalmadan daha güç olmadan istediğini yap. Her şey bitmeden İstediğini yap Çok i̇stediğini geç, kalmadan, kalmadan, geç kalmadan Daha güç olmadan İstediğini yap İstediğini yap Her şey bitmeden İstediğini yap İstediğini yap Çok geç kalmadan Daha güç olmadan Gidin ya Her şey gitmeden iste de yine Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği